Bismillahirrahmanirrahim. ve ve a'malina. Men ve men yudlil la ve ve rabbil alamin. ve ve ve ve ve övgü ancak Allahdır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 duduklarımızı tefekkür etmeyi aklımızda tutmayı iman etmeyi amele dökmeyi ve yeri gelince de davet etmeyi tebliğ etmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Allah. Bu ders daha önceden işlenmişti ama bu şekildeki inşallah yapacağımız tarz şeklini bayağı bir zamanla beridir yapmamıştık. Hatta ben bu dersi bugün inşallah göz atarken insan tekrar etmedi okumadığı, gündeme almadığı şeyi bilse dahi unuttuğunu insan fark ediyor. Ben bunu bugün okurken bunu hissettim yani. Korkunun kulluktaki önemi kardeşler. Yani Allah korkusunun kulluğumuzdaki önemi. Üzerinde durulmaya gayret gösterilen bu konu yani insan oğlunda bundan korku hasletinin sarf edilmesi hususunda sorumluluk olarak her insanın üzerine vacip olan bir meseledir bu kardeşler. Korkunun kulluk noktasındaki önemi ehemmiyeti başlığı altında Allah azze ve celle bütün insanlara korku sarfiyatını vermiş. Sevgi sarfiyatını vermiş. Ümit sarfiyatını vermiş. Sığınma, dayanma, güvenme, umma sarfiyat ve kabiliyetin istilana vermiş. Bütün insanlarda bunlar var. İşte bu korku denilen bu mefhumun biraz izahına gelecek olursak korku diyor bilindiği gibi insanın var ile beraber kendisinde bulunan bir hastettir. Peki nasıl bir haslet bu? Yaratırışında insana verilmiş. Ve Rabbi tarafından da bu fıtri bir özellik olmuştur. Bütün insanlarda korku denen bir haslet vardır kardeşler. Bahsedilen bu özellik öyle bir haslettir ki, insanoğlu yaşamış olduğu hayat seyrinde bunu mutlaka bu dini bilgiye sahip ister olsun ister olmaz. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister meclisi olsun. İsterse putperest olsun. Hiçbir dine mensup olmasın. Hiçbir dinden alakası bağlısı olmasın. Ama Allah Azze ve Celle insan oğlunun fıtratına yaradarışında eğer bu insan aklı selimse, aklı meliklerine yitilmemişse, aklı başındaysa, deli değilse, özür değilse ki din deliden düşmüştür. Akıl sahibine hitap eder. Herkesin yaradarışında, fıtratına, teçhidat olarak bu korku yerleştirilmiş. Ki zaten bu Allah'ın adalet sıfatına yakışmaz. Allah bir insana şundan korkun bundan korkmayın diyorsa Demek ki o korku özelliğini sarfiyat olarak vermiş ki, şunu yap, bunu yapma, şundan kork, bundan korkma diye buyuruyor. Evet, yani nasıl ki insanda yeme içme Hasreti varsa kardeşler, yiyip içme mecburiyetindeyse, sevme hasreti varsa ve sevme ihtiyacını her insan gideriyorsa, evet, korku da aynı böyledir. İnsanın kendisinde <gülüyor> bulunan korkma hasleti mutlaka bunun sarfiyatını, zaten biz çevremize böyle baktığımız zaman her insan bir şeylerden korktuğunu görüyoruz. Ama bizim buradaki kastettiğimiz konu nedir? Allah Azze ve Celle yalnızca benden korkun buyuruyor. Yani her insan bir şeylerden korkuyor. Biz bunu Hz. Musa'nın kısasında görüyoruz. Hz. Musa Şuaib Aleyhisselam'ın kızlarından bir tanesini kendisine nikahladığı zaman vadiden gün gelince alıyor çıkıyor yorar. Kendisine bir ışık göründüğünde hanımına diyor ki burada bekle ben bir ışık gördüm. Ya sana bir kor ya da sana bir haber getiririm diyor. Ve tam ışığa doğru yaklaşınca Allah Azze ve Celle'den nida geliyor. Ey Musa ayakkabılarını çıkar çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben senin Rabbin Allah'ım diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin Hz. Musa'la ilk konuşması burada gerçekleşiyor. Allah'a tolu Hz. Musa'nın heyecanı gitsin diye korkusu gitsin diye çünkü fıtratta bu korku var. Yakışsın diye elindeki nedir ey Musa diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle her türlü nuhsan sıfatlarda münezzeh her türlü kemal sıfatlara haiz her şeyden haberdar. Bütün gözleri nüfuz eden hiçbir gözün kendisini nüfuz, nüfuz edemeyeceği bir güç. Gördüğü halde neden soruyor bunu illetini? Demek ki burada bir insanın karşıdaki kurulun fıtratını yaradan bilmek mi Yatıştırmak, sıkına kavuşturmak üzerindeki korku ve heyecanın gitmesi için onu bir konuşma alan devam ediyor. Ve elindeki diyor alsadır. Peki ne işe yarar diyor? Davalarımı diyor tarım diyor. Otlar şey yaparım. Yolda benim işime yarar diyor. Ve elindeki alsayı yere atıyor. Şimdi kendinizi o anda Hazreti Musa'nın yerine koyun. Şimdi biz bu kısa'yı çoğumuz biliyoruz. Bildiğimiz için bize şey gelmeyebilir ama ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalan bir insanın için elindeki asayı rahat bir anda yılan olsun üstüne gelsin. Hazreti Musa bu olayla karşısında karşıya Korkup kaçıyor. Demek ki fıtratta ne varmış? Korku. Peygamber dahi olsa korkabiliyor. Allah-u Teala dön geriye diyor korkma diyor. Korkma o sana zarar veremeyecek. Şimdi burada bak ikinci mesele devreye girdi. Hz. Musa birinci turda Allah Azze ve gücünü, Rabbi tarafından daha peygamber seçilip seçilmediğini bilmiyor. Rabbinin gücünü bilmiyor. Daha fıtri bir korku var kendisinde. Ve Hz. Musa da bu fıtri olan bu duyguyu yaşıyor. Ne yapıyor? Korkup arkasını dönüp kaçıyor. Ve Allah kadar dön geriye diyor. Onu al diyor. Bismillah dersen o eski haline gelecek. Subhanallah. Allah'a iman burada gerçekleşiyor. Ve Bismillah diyor tekrar asa haline geliyor. Demek ki insana bilgi karışar, inandığı zaman fayda vermeye başlıyor. İnandığı zaman. <gülüyor> İnanmasa nasıl elini yılana atacak? Yılan gibi gözüküyor yerden. Demek ki burada müellif diyor ki, Hz. Musa'nın burada yılandan korkması haşa, şirk değil. İnsan bir haşereden, bir zararlı bir şeyden korkabilir. Bu fıtri bir şeydir. <gülüyor> Ama burada Allah Azze ve Celle bizzat kendisine korkma. O sana zarar vermeyecek, Bismillah deyip elini atarsan o eski haline gelecek dediğinde, İkinci korku meydana gelirse, burada güvensizlik meydana gelirse işte tehlike burada başlıyor kardeşler. O yüzden hadiseli bu mesele ve bunun gibi birçok mesele cehalet mazerettir. Bat başlığı altında alıyor. Cehalet mazerettir. Yani bir insan bilgi sahibi olmadan, deneyim sahibi olmadan, araştırma sahibi olmadan bir mesele hakkında hataya düşebilir. kim biz bunu geçen derslerin çoğunda görmüşüz. Sahabelerin kısmı ağzımız Zatul Ahmet ağacını. bize bunu kutsasana dediklerine peygamber siz müşrik oldunuz demiyor. Cehaletini burada dile getiriyor ve bilgilendiriyor. Aynı burada da böyle. Hz. Musa'nın burada korktuğunu görüyoruz ve bu korkunun şirk olmadığına da tanık oluyoruz. Peki bizi burada kapsayan ve bizi bağlayan konu nedir? Şirk tehlikesi nerede meydana geliyor? İnşallah dersi güzel bir şekilde Allah'ın izniyle takip edersek ve bütün meselelerde bu mesele üzerine ham edersek inşallah biz Allah'ın bize yaratılışımızda, hırkatımızda korku, sevgi, sığınma, dayanma, güvenme, umma ve tevekkül denen hasletleri Acaba Allah'a mı sarfiyat olarak harcıyoruz? Yoksa şeytana mı, nefsimize mi? Herkes elini vicdanına koysun kardeşler. Dedik ya, şöyle kalbimizi masaya koyalım. Nefsimizi karşımıza alalım. Bu dersi dinlerken, hakikaten biz şu anda Allah Celle'nin bize yararlılışlar vermiş olduğu Bu korku fıtratını, güncel hayatımızın içerisinde, nereye harcıyoruz sarfiyat olarak? Allah'ın ayetleri karşımıza çıktığında, bu ayetlerden mi korkuyoruz? Buyurun buyurun. Aleyküm. Aleyküm selam. Bu ayetlerden mi korkuyoruz? Yoksa şeytanın bize attığı bir vesile karşısında, nefsimizin bize attığı vesile karşısında veya şeytanın vesilesine uyan, şeytani vehimlere kapılan insanların vesileselerine karşı karşıya kaldığımız zaman bizler bu vesileselere mi uyuyoruz kardeşler? Evet. Bilindiği gibi Allah Allah ve Celle insanlığı sadece sadece kendisine kulluk için yaratmış. Şimdi ayet-i kerimede malumunuz İşte bu ben cinleri ve insanları diyor, ancak bana kulluk de yarattım. Bu korku dediğimiz hastalık kardeşler, kulluğun içerisindeki bir hastalıktır. İnşallah bundan sonraki ileriki derslerde, zaman zaman içerisinde yine geçmiş dönemde biz sevgiyi işledik. İnşallah ileriki zaman diliminde de ümit, korku, sevgiyi beraber işleme şunu da bulacağız inşallah Rabbim nasip ederse. Ama buradaki korku tevhidden alakalı ve yaratılışımızın gayesiyle alakalı bir konu. Yoksa bir insanın köpekten korkması, aleykümselam. Karanlık bir sokaktan geçerken hıp diye bir adamın diye bağırıp da o adamın korkması bu insanı şirkeye götüren bir korku değil kardeşler. Bu fıtri bir korkudur. Peki Allah Azze Celle'nin bizi uyardığı, yaratılış olarak bu dünyaya gönderildiğimiz ve ayetlerizde de buyurduğu gibi yalnızca benden korkun dediği korkunun bölümü hangi bölümlerdir inşallah bunu göreceğiz. Dolayısıyla insanın böyle bir sorumluluğu yüklenmesinin geçerliği için de bir sorumluluğa yönelik emirleri ve nehileri anlayabilecek. Ve yapabileceği bir kapasitede ve donanımda Allah insanları bu dünyaya göndermiş. Daha açık bir ifadeyle Allah'ın kendisine kulluk etmeleri için insanlara yönelik vermiş olduğu emirleri ve nehirleri insanın kendisinde bulunan hasletler istikametinde olması gerekiyor kardeşlerim. Nasıl ki Allah'a de bize şunu oku diyorsa demek ki Allah insanlara göz vermiş ki o gözünle oku diyor sana. Şimdi gözü olmayan bir insana oku denir mi? O yüzden ilk inen bakın. i kerimeye bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azzele Hazreti Peygamber'e vahiy yoluyla Cebrail'i gönderdi oku dedi. Üç kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstüne ben okuma yazma bilmem ki dedi. Ve seni Yaradan Rabbinin adıyla oku. Kardeşlerim Besmele olmayan hiçbir işte hayır yoktur. Yani şu anda dünya ilmiyle din ilmini birbirinden ayıran en önemli faktör ve özellik Allah'ın adının Allah'ın adı bir işte yoksa kardeşlerim o işte hayır yoktur. Yani belki sevabın yüzde tabiri caizse besmele çekmek götürüyor. Allah'ın adı anılmadı mı orada bir hayır yok. İşte o yüzden kişi Allah'ın adıyla beraber hareket edip Allah'ın adına göre hayatını tanzim etmesi gerekiyor. Allah'ın kendisine kulluk etmeleri için yarattığı ve korku sarfiyatını sarfiyat olarak harcaması gerekiyor. Ancak dediğimiz gibi allah Teala bir insana oku diyorsa demek ki ona bir göz vermiş ki o gözü bakabilecek şeyi okuyabilecek kapasite ki allah Teala onu oku diyor allah Teala bir kuluna işitme kapasitesi vermemişse onlar ki sözü dinlerler ve faydalı söze tabi olurlar demezdi. Demek ki allah Teala insanlara kulak hasılatı vermiş ve onlar sözü dinlerler diyor. Demek ki burada da korku dediğimiz olay fıtratta insanın var var olan bir şeyi allah Teala kendisinin ne şekilde kullanmamız gerektiğini bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Eğer Allah-u Teala insanlığı kendisine kulluk yapmaları için yaratmış ve onlardan da kulluk şuurunu dahilinde bir takım şeyler talep etmiş ise muhakkak ki insanın sorumluluğu kardeşler bu kulğa yönelik kendisine bir özellik var demektir. O yüzden Allah Teala buyuruyor ki de ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Demek ki Allah Teala insanlara burada düşünmek için ne vermiş? Akıl nimetini vermiş. Akıl olmayan bir insana akıl vermediği bir insana düşündürmeyeceğine bak. İşte bu şekildeki hitapta bulunmuş ise kullarına bu demektir ki onlara düşünme yetenekleri Melekeleri ve hasletleri de vermiştir. O yüzden Allah-u Teala vermiş olduğu akıl nimetini kullanmayanlara hesap olduğunu zikrediyor. Çünkü ayet-i kerimede o gündür bütün nimetlerden tek tek hesaba çekileceksiniz. Ki insana verilen nimetlerin en kıymetli kardeşler iman ve akıldır. Ki insana hayvandan ayıran en büyük özellik budur. Hayvanda akıl denen bir nimet yok. Ve kitap da insana verilmiş çünkü akıl taşıyor. Altyazı dersin içerisinde dedik ya bu din deliden düşmüştür. Yani aklı selam olan bir insanla deli insanı birbirine ayıran faktör... Akıl sahibi olan insan dinde muhatap ve sorumludur. Eğer deliyse muhatap ve sorumlu değildir. Şeklindeki hitapta bulunmuş kullarına o halde siz hiç akıl etmiyor musunuz buyurmuştur. önce zikrettiğimiz gibi akıl nimetini Allah tola kullarına vermiş, Bu defa da akıllarını kullanmalarını istiyor ve düşünmüyor musunuz buyuruyor. Şu andaki ayette ise kardeşlerim o halde siz korkmaz mısınız buyuruyor. Demek ki korku sarfiyatı fıtrat olarak herkese var. Bu şekildeki hitap bulunmuş ise kullarına burada yine Demektir ki kulların yapılarında korkma, hasletleri var. Hünesi Allah cihazı insanlığına zikredilen tefekkür etme, düşünme, sevme, korkma, akletme, yeme, içme gibi daha birçok hasletleri programlamış ve donanım bir şekilde insanlara bunları teşhis etmiştir. Dolayısıyla insanın bu program dışına çıkması da kardeşlerim mümkün değildir. Yani bir insan korkusuz bir hayat yaşayamaz. Sevgisiz bir hayat yaşayamaz. Ümitsiz bir hayat yaşayamaz. gayesiz bir hayat yaşayamaz. Nasıl yemeden, içmeden, görmeden, işitmeden, düşünmeden bir hayat yaşamıyorsa, Allah Celle'nin bunlara yaratılışta teşhis ettiği bu fıtratları da yaşamadan hayatını tanzim edemez. İşte insanlığın bu şekildeki mecburi seyri üstlülükü yani zikri geçen bu hasletleri sarf ederek yaşamış olduğu hayat seyrinde insan bir kuldur kardeşler. Başka bir ifadeyle her halükarda kulluk programı içerisinde donanımlıdır. Eğer buraya kadar anlatılanlar anlaşıldıysa kardeşler yani Allah bizlere korku denen bir hastalık vermiştir. İnsan bu korku sarfiyatını ya Allah'ın indirmiş olduğu kitabın ölçüsüne göre yaşar ya da şeytanın ve nefsini istediği şekilde yaşar. Eğer Allah'ın indirdiği hükümlere göre yaşıyorsa kardeşler, korku bölümünde Allah'a kul olmuş, Allah'ı mabut etmiş demektir. Ama yok Allah'ın indirdiği kitaba göre bunu gerçekleştirmiyorsa kardeşler, şeytanın istediği şekilde bunu yapıyorsa, nefsinin uğultusunda bunu yapıyorsa, o zaman ya şeytana, ya da nefsine tapmış, nefsini ve şeytanını de ilah edilmiş demektir kardeşler. Böyle bir tehlikeyle bütün insanoğlu karşı karşıya. Ve şirk dediğimiz oraya da kardeşlerim insanı ebedi cehennemde bırakıyor. Ki ayet-i kerimede de Allah Azze ve Ceren'de buyurduğu gibi Hakka Suresi'ne Ey Resulüm sen bile şirk koşarsan senin hayat damarlarını keseriz, şah damarını patlatırız ve alemlerde seni elimizden hiç kimse kurtaramaz. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah Celle onun bütün amellerini toz haline getirir kardeşler. Ve onun hiçbir yarımcısı da olmaz. O yüzden bu mesele gerçekten çok ciddi bir mesele. Namazdan daha önemli. Allah'a şirk koşanın kaldığı karışarım, ebedi cehennemdir. Eğer biz korku sarfiyatında Allah'a orta koşarsak, Allah'tan korkar gibi, Allah'ın yasakladığı onlardan değil, benlerden korkun dedi, benden korkun dedi korku sarfiyatını Allah'ın uygun görmediği yalara harcarsak kardeşlerim, Allah korusun şirke düşmüş oluruz. Ve bu şirkin dahilinde de bütün amellerimizle karışarım. Hepsi boşa gider. İşte Mekke müşriklerinin şirke düştüğün hasretlerden bazı kısımları buna benzer şeylerdir kardeşler. Onlar da Allah'a <gülüyor> ibadet ediyorlardı. Mesela Hussayn ismindeki bir tanesi Peygamberimize geliyor. Bu zamandaki insanlar kime sorsan Allah bir der. Ama kaç tane ilaha taptığından kendisinin dahi haberi yoktur. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki müşrikler mertti, delikanlıydı ve harbiydi. Hüseyin isminde bir tanesi geliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Mekke heyeti bunu seçmiş göndermiş. Ara bulmak için. Peygamberimiz Sa'a Selle'me bir sürü hakaret ettikten sonra Peygamberimiz sonuna kadar bunu dinliyor. Konuşmalar arasında şunlar geçiyor. Ya Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sen öyle bir kimsesin ki belki kavmi içerisinde senin gibi şerli bir insan çıkmamıştır. Sen öyle bir şeyle geldin ki, öyle bir haberle geldin ki bir kavmi birbirine düşürdün. Baba ile oğlu, kardeş ile kardeşi bir kavmi bir içindeki insanları birbirine kırdırdım. kamu içerisindeki en şerli kişi sensin demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar bu şahsı Hüseyin'i dinlemişti. Ve konuşma bittikten sonra Allah Resulü bitti mi demişti. O da bitti deyince bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başlıyor. Ey Hüseyin diyor kaç tane ilaha tapıyorsun? Hüseyin yedi tane ilaha tapıyor. Sıkıştığı zaman tapdığı ilaha başka. Korttuğu ilaha başka. Sevdiği ilahı başka, umut bağlardığı ilahı başka, amellerinde ortak koştuğu ilaha başka, kurban kestiği ilahı başka. Evet kardeşlerim, kaç tane ilahı tapıyorsun? Yedi tane diyor. Peki başın bir derde girdiği zaman, bir sıkıntı yorulduğun zaman kimden yardım istiyorsun? Göktekinden diyor. İnanın kardeşlerim, Hüseyin bu zamandaki Müslüman diye kendini ad edenlerden bu yönü daha teyideli. Çünkü Hüseyin Allah gökte diyordu. Ama bu zamandakiler Allah mekandan münazaa Allah her ile diyor. Husan bu yanı fıtratını bozmamış. Allah'a şirk koşuyor. ama hılkattaki yaratılıştaki fıtrat hasletlerini bozmamış. Göktekinden korkuyorum diyor. Allah Resulü sen şirk koştun demiyor. Bakınız burada eyvallah. Burada bir yanlış bir şey olsa Allah Resulü burada hemen müdahale eder. Allah her yerde gökte değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlış bir şey olursa Twitter içerikli bir şeyse hemen müdahale ediyor. Öyle değil böyledir diyor. Ki biz bunu sahabelerde bilenlik bir şekilde görüyoruz. Allah Resulü müdahale et diyor. Bakın Allah göktekinden yardım istiyorum dediğinde Allah Resulü buradan müdahale etmiyor. Peki ne diyor? Ey Husan diyor. Peki başın bir derde girince göktekinden yardım istiyorsun da. Peki altı tanesini birleşip de o bir tanesini dövmesinden mi, baş etmesinden mi korkuyorsun? Sıkışınca göktekinden yardım istiyorsun. Diğerlerini pek ona niye ortak koşuyorsun? Husan diyor direttiyse de sonunda bir Müslüman oldu. Yani ortak koştuklarını bıraktı. O yüzden Mekke'deki insanların çoğuna bakın. Yani bütün ilahları bir tek ilah mı yap, yapmamızı istedi? Ne tuhaf bir şey. Ama Allah Azze ve Celle, subhanallah. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki o müşriklerde öyle putları vardı. kurtukları putlarını sevmiyorlardı. Sevdikleri putlarınla da korkmuyorlardı. Ama Rabbimiz her türlü noksanız batlardan münezzeh. Biz hem Allah'tan korkarız hem de Allah'a kaçarız. Ondan yine ona sığınırız. Ve bu tevil hiçbir putta yok kardeşlerim. Yani Allah'a ait olan bu hasilet kardeşlerim hiçbir putta yok. O yüzden putlardaki hasretler kendilerindeki şeyler yetersiz olduğu için Mekke'de tam 360 tane put vardı. Bu mert harbi delikanlı müşrikti. Yedi tanesine taptığını sürdü. Şimdi dönelim bizlere kardeşlerim. Biz zahirde tevhideliyiz. Dilde kitap sünnetten bize gelen ilimlerle karşısında zahir olarak tevhideli olduğumuzu kabul ediyoruz. Peki ya kalbimizdeki amellerimiz kardeşlerim, hasretlerimiz? uzun zaman, zamandan beridir Allah'ın isim ve sıfatlarını işliyoruz. Rabbimize olan muhabbeti, Rabbimize olan korkuyu işliyoruz. Peki kardeşlerim, ayet-i kerimede Allah tarafı yürü ki yalnızca benden korkun. Hakikaten biz yalnız Allah'tan mı korkuyoruz? Sadece bu lafta olan bir silügan mıdır? Hakikaten Allah'ın korkuttuğu, tehdit ettiği, ikaz ettiği ayetlerle karşı karşıya kaldığımız zaman mı kalplerimiz ürperiyor? Ki inşallah birazdan geleceğiz. Yani Allah razı olsun müellik güzel bir şekilde bunu hem mederak yaralandım, yararlandım, hem Allah razı olsun bir ilimeli kardeşimizin sohbetinden yararlandım, hem de riyad Salih'indeki birinci ciltte Allah-u Alem altıncı babda geliyor. Takva yolu, takva bölümüne alakalı ayetlerden yararlandım. Rabbim bereketli ve muvaffak inşallah. Ve durup kendi nefsimizde tefekkür etmemizi nasip etsin. Hakikaten ben kendi nefsimde korku sarfiyatını sadece Allah'a sarfiyat olarak mı harcıyorum? Allah'ın dışında benim içinde gelen bir besetse veya dışarıdan gelen bir insanın Allah'ın dışındaki şeyler şeyle beni korkutmasıyla karşı karşıya kaldığım zaman kalbimde bir ürperti, bir korku hissediyor muyum? Yani ben ondan korkuyorum, bundan korkmuyorum da bu iş bitmiyor. Karışarım korku kalp amelidir kalp. Hani bir insanı korktuğunda rengi kaçar, dudakları kurur, surat bembeyaz olur. Bak korktumaya korkmadım demeye gerek yok. Bir insanın korkup korkmadığını suratından bile anlarsınız. Az önce de örnekte verdim ya. Bir insanı bir köşeden geçerken hiç haberi yok orada köpek var yok. Bir köpek bunu hao diye bağırırsa veya bir insan bunu korktursa ne yapar? Korkar değil mi? Ve rengi ve rengi kaçar. Kalbi dum dum dum diye çarpmaya başlar. Karışar mı? İşte korku bu. Zaten ileride inşallah geleceğiz. Bakalım bizden önceki salihler Kur'an ayetlerine sabittir. Allah'tan nasıl korkmuşlar? Ve bu korku hasletleriyle sarsiyatlarını Allah'a onları ne şekilde nitelendirmiş? Bu hasılat, meziyet ve ameller karışar. Bizde Allah'a ait olan bölümde mi var? Şeytanın ve nefsimizin bizi korkuttuğu bölümde mi var kardeşler? Evet. Bu alemde de kulluk iki merceye yapıldığına göre ki biri Allah'a dediğimiz gibi diğeri de şeytanadır kardeşlerim. Evet. Hulasa daha birçok mevzuyu da bu yöne ele alacak olursak Allah için yapılanlar Allah'a kulluk şeytan için yapılanlar da kardeşlerim şeytana kulluktur. İşte üzerinde durmak istediğimiz korku hasretini de bu yöne ele alacak olursak eğer bizde bulunan bu hasreti sarf ederken Allah'tan ve onun hesap gününden ve cehenneminden korkarak Allah'ın indirmiş olduğu nizamına göre hareket edersek kardeşlerim o zaman Allah'a kulluğu oluruz. Bakınız Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah burada korkuyu Az ama öz ifade ifadeyle alimler peygamberlerin varisleridir. Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir. Nasara dayalı kitap sünnete muhalif olmayan ilim elinin, selefin yolu takip eden ilim elinin sözleri ise, hakikaten hikmetlidir. Çünkü niye? Kişinin Allah korkusu mesafesincedir anlayış. Çünkü ve Celle kullarından, kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah ona doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir anlayış veriyor. Allah ona fıkıh anlayışı veriyor. Bir avam bir insanın fıkıh anlayışıyla, bir hikmetli bir anlayışıyla, oradaki o ince, Ruhu yakalamasıyla, avam bir insanı yakalamasıyla, bir alimi yakalaması bir değil kardeşler. O yüzden Şeyhül İslam diyor ki çok enteresandır. Allah korkusu nedir bilir misiniz? İşte herkes kendi nefsini burada muhasabeye başlasın. Şeytan size bir korku attığı zaman diyor. Şey Şeytan size yasak olan Allah'ın haram kıldığı bir vesileyi attığı zaman. Arap Suresinde müminlerin vatanı zikrederken ederken buyuruyor ki Şeytanın onlara bir vesile geldiği zaman Allah'ın sağduyusal sahibi kulları hemen auz bila himine Şeytan'ı çeker. Ve Rahman'a sığınırlar. Allah korkusu kalplerinde meydana gelir. Kalplerinde bir tedbir, bir korku, bir haşyet duyarlar. Kalpleri titreme başlar. Çünkü Allah'ın yasak kıldığı bir şey vesvese gelmiştir. Onlar o yasak olan şey vesvesesi kendilerine ulaştığı anda Allah korkusu kalplerinde diyor, çoğalır diyor. Ve o korku o günah işlemelerine mani olur. İşte İbn-i Teymiye Rahimullah bur, el alarak diyor ki Allah korkusu insanı günaha sevk etmede, şeytanın ve nefsini attığı vesvesede eğer insan alı koyuyorsa işte bu insanda Allah korkusu var demektir. Görüyor musunuz ince yakalamış olduğu meseleyi. Şimdi dönelim bu kayday kendi nefsimize çevirelim. Hepimize vesvese atılıyor. Çünkü Kaf suresi 16. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: "And biz yarattık ve nefsinizin sene vesvese verdiğini biz biliyoruz. Biz sizleri sınayacağız ve deneyeceğiz. Nefsimiz bizlere durmadan vesvese atıyorsa Allahutaala Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde ve diğer seçkin ayetlerde de buyuruyor ki: İblis ile Adem'in kıssasını zikrederken Allah'a lütfundan, keremden, merhametten dolayı müminleri uyarıyor. İblis diyor ki ya Rabbi diyor, seni yaratmış olan Adem'in sağında, solundan, önünden ve arkasından sokulacağım, onlara durmadan vesvese vereceğim. Ve onların çoğunu şükrede bulamayacağız. Şimdi biri bize sorsa, en son sana şeytan ne zaman vesvese verdi belki düşünmeye başlarız. Allah bilir bir günde bir şeytan sana kaç yüz defa vesvese veriyor. Biz bunun kaçının farkında olup sığınıyoruz Allah'a? Kaçının farkında olmadan o vesveseyi kendi irademiz, kendi düşüncemiz, kişiliğimiz, kişiliğimiz zannedip de o vesveseye kapılabiliyoruz. İşte burada Şeyhülislam'ın yakaladığı ince, yu, ince ruh, Allah korkusu diyor. Kalpte yeşermişse, La ilahe illallah diyor. öyle bir kelimedir ki, kökü yerde diyor, dalları yukarıda diyor, meyvesini vermiş bir ağaca bendir. Şimdi bu La ilahe illallah, yani korku da Allah'ı birleme. Eğer kalplerimizde bu ayetin şununa göre kök salmışsa kardeşlerim, Şeytan bizi Allah'ın yasak kıldığı bir VSS'yi attı. O anda biz Allah korkusunu hatırlamıyorsak demek ki bizim hem yakınımız zayıf demektir, hem Allah korkumuz kemale ermemiş demektir kardeşim. Yani olgunlaşmamış demektir. Peki bizim burada Allah korkumuz olgunlaşmamışsa, kemale ermemişse, bu korku Allah'tan istediği korku tam kıvamına gelmemişse, peki bize korku yok mu demektir anlamına geliyor? Hayır. Demek ki biz bu sarfiyat olarak Allah'ın bize yaratılışta, khlkatımızda vermiş olduğu bu korkuyu demek ki biz başka yerlerde sarfiyat olarak harcıyoruz da Allah'ın murad ettiği şekilde kullanabilecek sermaye kalmamış artık. Yani haram yolda sarfiyat olarak harcıyoruz, hayır yolda kullanmaya imanımız yeterli olmadığı için şeytanın attığı ve vesveselere inancımız daha kuvvetli olduğu için Kareşerim herkes kime iman etmişse, kime inanmışsa onun sözlerine itibar ediyor. Onun sözlerini ciddiye alıyor. Onun sözleri karşısında kalbi ürperti duyuyor. Anladınız dedik ya bak Hz Musa yılanı görünce kaçıyor. Bakınız korkunun meyvesine. Bakınız korkunun semeresine. Bakınız korkunun üretmiş olduğu eyleme. Demek ki korku kalptaymış ama azalara da ne yapıyormuş? Hemen yansıtabiliyormuş. dönüp kaçabiliyormuş. Köpeği görünce arka taraftan dönülebiliyormuş. Demek ki bu olabiliyor değil mi? Dert başlamadan bir karışımı zikretti. Köpek gördüm dedi. Arka sokağa döndüm dedi. Bak bu tedbirdir. Korkunun meyvetidir. Biz Allah'tan korkuyorsak Allah'ın yasak korularına karşı arkayı dönebiliyoruz mu? Bakınız hadis diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam her hükümdarın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da diyor yasaklardır. Subhanallah her hükümdarın bir korusu vardır, sınırı vardır, hudutları vardır. Allah'ın korusu da haramlardır. Her kimdir bu haramlara düşerse hem ırzını, hem namusunu, hem de dinini yitirmiş olur. Her kimde bu yasak olan şeylerden korunursa hem ırzını, hem dinini, hem de namusunu korumuş olur. Haram belli, helal belli. Şüpheli şeyler bile bunun içinde kardeşler. Şüpheli şeylere düşen ırzını, dinini, namusunu, imanını tehlikeye atmış oluyor. Şüpheli şeylerden sakınan bile burada korunmuş oluyor diyor kardeşlerim. İşte Allah'ın korusu da nasıl bir köpeği görünce arka sokağa dönebiliyorsak Hz. Musa da yılanı dönünce, görünce kaçmışsa biz de gerçekten Allah'tan korkuyorsak Allah'ın yasaklarına karşı arkamızı dönüp kaçmamız lazım. Şeytana, nefsimize burada itaat etmememiz gerekiyor. Eğer itaat ediyorsak demek ki bizim buradaki korkudaki tevhidimiz La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki kökü yerde dalları yukarıda şey, meyvesini vermiş bir ağaca benzer. Demek ki burada bizim meyvemiz yoksa daha tevhidimiz yönlü arkadaşlarım kuvvetlenmemiş. Evet Yasun süresi bakınız kardeşler 60 ve 61. ayetlerde Allah Celle buyuruyor ki Ey adam oğulları size şeytana ibadet etmeyin demedi mi? Kardeşler şeytana ibadet nasıldır? İtaat ibadettir. Şeytana tapmayın demedi mi buyuruyor? Bakınız şeytana itaati Allah ve Celle tapma olarak nitelendiriyor. Şeytan gözüken bir sembol değil ki onun önünde eğilip kalkma namaz kılma gibi sadece tapma anlaşılsın. Şeytana itaat etmeyi Allah ve Celle tapma olarak nitelendiriyor. Şeytana ibadet etmeyin. Zira o sizin apacık düşmanınızdır. Bana ibadet edin. En doğru yol budur. Demedim mi diyor. Demek ki buradaki ayette yani Yasun süt 60 ve 61. ayette itaati ibadet olarak nitelendiriyor kardeşlerim. Evet. işte bu ayet kermede kerimede ister Allah'tan korkarak kulluk etmesi, isterse iblis ve onun avanelerinden korkarak şeytana kulluk etmesi hususunda irade sahibi olduğu gayet açıktır. O yüzden ayet Azze ve Celle buyuruyor ki La teqrafı fiddin Allah'ın dininde zorlama yoktur. Dileyen küfre e, iman etsin, dileyen derinle küfür O yüzden Allah'ın peygamberlerini bile gönderirken, ki peygamberimiz için de aynı ibare kullanmış, biz seni bekçi olarak göndermedik. Ey Resulüm anlat geç. Yarın bizim bundan haberimiz yoktu demesinler diye. Demek ki buradaki bu eylemde bir peygamberin dahi ümmeti üzerinde tasarrufu yok. Hz. İsa da aynısını söylüyor. Ki şu anda bazı İslamı kesimler ölülerden yardım beklemeyi, medet ummayı dile getirirken, Hazreti İsa'nın böyle bir makam olarak, nefis olarak bile böyle bir yetkisinin olmadığını Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Hazreti İsa kendi halkı içerisinde onları Allah'a davet ettiğinde ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diyor. Allah'ta kendi katını onu yükselttiği zaman da maşer günü Allah'ta Hazreti İsa'yı huzuruna alınca diyor ki, İsa sen mi ben Allah'ın oğluyum dedin. Allah'ta söylemediğini bildiği halde şahit tutmak için bunu zikrediyor ayet-i kerimada. Hazreti İsa diyor ki ey Rabbim ben seni tenzih ederim. Ben bunu söylemiş oldum. Zaten sen bunu bilirdin. Ya Rabbim ben onların içerisinde bulunduğum süre içerisinde ben dedim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın kulu ve ol kelimesiyim. Resuluyum dedim. Beni katını yükselttiğin zaman da kulların üzerinde hiçbir tasarrufum kalmadı. Peki kardeşlerim. Burada kulların üzerinde bir peygamberin dahi tasarrufu kalmıyorsa birinci bölüm önlerden medet umulmaz. Peygamberler dahi bu alemden öbür tarafa yönelince dünya kadar ürtubatları kesiliyor. İkincisi ise kardeşlerim burada bir peygamber zamanında bile biz yaşamış olsak peygamberin bizzle alakalı baskı unsuru olarak ona allah Teala öyle bir yetki vermemiş. Sadece peygamberler dahi ki bu davette en üst kademede görev alan Casiye Suresi 18. ayette buyuruyor ki Ey Resulüm, biz seni bu din içinde memur yaptık sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Yani Allah katında en üstün mevkidi olanlar peygamberlerdir. Peygamberler dahi ümmetler arasındaki bağlantı sadece davettir kardeşler. Davet geldi şimdi bize. Burada Allah'ın sözleri. Ve biz iki tane davetçiyle ile karşı karşıyayız. Bir ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, O halde sakınmıyor musunuz? O halde korunmuyor musunuz? O halde düşünmüyor musunuz? O halde nasıl akletmiyorsunuz? O halde yalnızca benden korkun. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Şimdi ayetlere bakın, allah Teala ayet-i kerimede buyurur ki, şeytan sizleri rız rız rız rızıktan dolayı korkutmak ister. İşte bizden önceki ümmetler kız çocuklarını diri diri gömmelerinin bir sebebi vardı. Diğer bir sebebi ise hem ifletleri meselesiydi, diğeri de rızık korkusuydu. Rızık korkusundan dolayı çocuklarını öldürüyorlardı. Ve allah Teala buyurur ki, Allah size de doğacak olan çocuğunuzun rızkına da kefir Allah'tır. Şeytan seni rızıktan dolayı korkutmak ister. Ondan değil benden kork. Şimdi bizim elektriğimiz, telefonumuz, evimiz kiraysa, ödemelerimiz, <gülüyor> kardeşlerim, şeytanı attığı veseseler, işlerimiz ters gitti. Allah bizi imtana tabi tuttu. Şeytan geldi ve sese attı. Ya bu işlerin açılmazsa senin halin ne olur? Sen bu topluma rezil vusfay olursun. Bu vesseseyle karşı karşı kaldığımız zaman uykularımız kaçıyorsa, Yatakta sağa sola dönüp de derin nefes alıp veriyorsak, iştahımız kaçıyorsa, ama Allah'ın ayetleri bize okundu halde tüylerimiz kıpırdamıyorsa, Allah aşkına biz korku fiyatını nereye harcıyoruz? Kast edilen burada bu. Ama Allah resulü bunu tam tersini teklidiyor. Eğer siz diyor benim bildiğimi bilseydiniz, gece yataklarınızda hanımlarınızdan zevk almazdınız diyor. Uykularınız kaçar, iştahınız kesilirdi. Taşlara çıkar başınıza toprak sefer, göz yaşlı döker ve Allah'tan mağfiret dönüyor diyor. Benim çıplak gözden gördüğümü siz görseydiniz. Çünkü Allah Resulüne cehennem gösterildi kardeşler. Kabir azabı gösterildi. Mahşer günü bunların birçoğu azap çeşitleri gösterildi. O yüzden Allah Resulü benim gördüğümü siz görseydiniz siz bunları yapardınız. Peki kardeşler herkes elin şöyle vicdana boysun. Zaman zaman bizlerde bu korku sarfiyat olarak harcanıyor. Bu korkunun sarfiyat olduğu merci alanları. Burada ayet hadisleri dinledikten sonra hakikaten gecede uykularımız mı kaçıyor? Sabah namazımız kaçtığı zaman mı dert keder yüzünüz yüzün bizi kaplıyor yoksa işte elektrik telefon kira vergi veya birisine elan verici bir ile karşı karşıya kal veya tehdit uyarı ikaz bir korkutma gibi bir şeyler karşı karşıya kaldığımız zaman mı? Adam iş yerinde namaz kılarsan seni atarım diyor. Hacı diyor ya, hoca diyor ya. Sen öyle diyorsun ama diyor ben namaz kılarsam diyor beni işten atarlar diyor. Benim çol çocuğum ne yer ne içer? Hani Rızık Hani Allah'tan korkmak gerekiyor. Adam bir rızık yüzünden patronu dünya Allah'ın emri namazı kırmıyor. Peki Allah Teala'nın cehenneme karşı ihtar ve ikaz ettiği ayetlerine karşı ve yasak kıldığı hükümlerine karşı korku kalplerden nerede kardeşlerim? O yüzden ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyurduğu gibi ey iman edenler eğer gerçekten iman etmişseniz yalnızca benden korkun. Bakınız ayet çok düşündürücü kardeşler. Bakara Suresi 278 eğer gerçekten iman etmiş iseniz, yalnız benden evet. ya Hazreti Musa başta korktu. Ama Allah'ın gücüne imanı kemal bulunca, Bismillah de, eline attı dedi ve Bismillah dedi. İnan o, gördüğü halde eline attı ve ası olarak eline geldi kardeşler. İşte bizim bu ayetlere karşı imanımız ne boyutta? Başka bir ayet de bu konuda, Kendisinin tevhid edilmesini yani sadece ve sadece kendisinden korkulmasını emrederken şayet kendisinden başka bir merciden korkulursa bu konuda ikinci bir ilah edinilmiş olur. Yani hem Allah'tan hem de Allah'a denk. dedi dedik ya, anne karnında kardeşlerim 120 günlükken kişinin son nokmaya kadar yutacağı rızık yazılmış. Şimdi bir insan buna iman etmişse yaşadığı süreç içerisindeki rızık vesilesine nasıl korkabilir? senin akıl sahibi olan insan düşünecek Dokuda beni anamın karnında kim besledi annemin karnına dünyaya geldiğim zaman annemin göğsünden o rızkı bana kim verdi ne aklım eriyordu ne elim tutuyordu ne ayağım tutuyordu hiçbir güç kudret ve gayretim de yoktu Allah annemin kalbine merhamet babamın kalbine merhamet koydu onlar çalıştı yedi didindi çabaladı güçlendim kuvvetlendim semizlendim zaman bir insan haline geldim meydana geldim kuvvetlendim güçlendim Tam elim ekmek tocak hale geldi, şimdi kalkmışım, rızık endişesine kapılıyorum. Peki körpeç çocukken beni kim bu hale getirdi? O zaman bir çalışacak gücüm, şu andaki gibi kuvvetim de yoktu. İnsan bu halini düşünmez de, şeytana atı bir vesile kapılır da, bu yaşa kadar kendi rızıklandıranı bile unutur. Yani şöyle bir vesile bize gelirse, şunu hiç unutmayalım, dönüp nefsimize şunu dememiz gerekiyor. Ey nefsim şu ana kadar seni kim besledi? Şu ana kadar bu rızık nereden geldi? Benim yaşım şu anda 43. 43 sene de beni kim besliyor? Kim 43 sene daha yaşayacağım belli değil. O zaman vesvesesi orada kalsın. Beni bu yaşa kadar besleyen, bu yaştan sonra da yaşadığım sürece beslemeye kadir deyip o vesveselen kardeşlerim Allah'a sığınmak gerekiyor. İşte bu şeytana ait korku vesvesesini kalpten silerse kişi diğer korku, saf temiz kalan korku da Allah'a ait olan sarfiyat olarak kullanmaya başlanır. Ama şeytana ait korku vesvesesini biz önemsel ciddi alırsak İnanırsak bu vesesenin vereceği zarara, o zaman şeytanın vesesesinden korkarız. İnsanların vesilelerinden korkarız. Bu da Allah falan bizi ikaz olarak yalnız benden korktu ayetleri bizim kulağımızda sadece duyulur. Ama buradan aşağıya inmez kardeşlerim, inmez. Çünkü sarfiyat olarak şeytanı bu harcanmıştır. Evet, göklerde ve yurda her şey onundur. İtaat daima ona yapılır. Hal böyle olunca siz... Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nahl suresi 51 ve 52. ayette. Subhanallah. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. İtaat daima ona yapılır. Hal böyle olunca siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Mekke'deki müşriklere bakın. Subhanallah. Zümer suresi 84'ten 89'a kadar ayetlere bakın. Gökleri kim yarattı diye ey Resulüm o müşriklere sorsan Allah derler. Yerleri kim yarattı diye sorsan Allah derler. Yağmuru kim yağdırıyor diye sorsan Allah derler. Öğleden derin diriden öleyi kim çıkarıyor diye sorsan Yuhyu ve Yumit yuh yuh kimdir? Allah derler. Allah Ceyla buyuruyor ki peki ey Resulüm onlara söyle peki sakınmıyor musunuz? Peki korkmuyor musunuz? Peki arınmıyor musunuz? Allah'a itaate nasıl dönmüyorsunuz? Gökleri yaratan Allah, yerleri yaratan Allah öldüren dirilten Allah ama şeytan attığı bir vesile kalpte Allah korusundan daha çok çabuk, çabuk bir şekilde yer kaplayıp İnsanı etkileyip hayatını bile değiştirebiliyor. Evet. Korku gerçekten Allah'a ibadette, isyanda da en büyük amil olarak görülmektedir kardeşlerim. O yüzden ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi, Allah'tan korkanlara diyor iki tane cennet var. Korku kardeşlerim basit bir eylem, basit bir amel değil. Allah'tan korkanlara, görmediği halde Allah'ın azametinden korkanlar iki tane cennet var. O yüzden Nazya suresi 37. ve 41. ayetlerde, kim görmediği halde Rabbinden korkar, onun azametinden korkarsa görmediği halde Allah'ın emrettiklerini yapar yasaklanan sakınırsa onun gideceği yer cennettir diyorlar ya para imanı kimde oldu belli değil e bak işte belli görmediği halde Allah'tan korkar Allah'ın emrettiğini yerine getirir yasakladıklarından kaçınırsa onun varacağı yer cennettir kardeşlerim geçen haftaki hadisi hatırlayın bir kat Allah korkusu hükümran sürmüşse şu altı tane maddeyi yaşarsa Allah Resulü cennete kefilim diyor konuştuğu yalan söylemeyecek Verdiği sözde duracak. Emanete ihanet etmeyecek. İffetini koruyacak. Gözünü koruyacak, dilini, kulağını koruyacak. Allah Resulü cennet diyor. Cennete girmesine kefil. Peki Allah korkusu bir kapta hükümran sürmemişse, oluşmamışsa, o tat kurmamışsa kardeşlerim, dilin ıslah olması mümkün değil. Gözün korunması mümkün değil. Kulağın da korunması mümkün değil. Dilin de korunması kardeşlerim mümkün değil allah Teala korumadığı zaman hiç kimse kendisini koruyamaz kardeşler. O yüzden ibadetlerimizi gerçekleştirmede tevhidi gerçekleştirmede bile biz Allah'a dua etmek eğilimi içerisindeyiz ki ancak Allah'ın yardımıyla biz bunları kardeşlerim başarabiliriz. Evet. And olsun ki biraz korku biraz açlık mallardan ve canlardan yana rızıklardan da eksiltmeyle deneyeceğiz. Ey Resulüm diyor sabredenleri cennetle müjdele. Bakara sureti 255. Eğer insanlar iman ettiğini söylüyor iseler İman, kare şerim, imtihanı gerektirir. Bir zaman zaman derslerde bunu zikri diyoruz. Ankebul suresinde buyuruyor ki allah Teala siz la ilahe illallah dediniz diyerek salıb geleceğinizi mi zannettiniz? Biz sizleri deneyeceğiz diyor. Allah doğruları da bilecek, yalancıları da bilecek. Mallardan yana, canlardan yana, ürünlerden yana eksiltmeyle deneyeceğiz. Şeytandan sizlere, müşriklerden sizlere, cahil kimselerden sizlere eza verici sözler de gelecek. Eğer bunlara sabrederseniz diyor, ben bu sabreden kullarımı da cennette müjdele buyuruyor. Muhakkak ki şeytanlar sizi dostlarıyla korktular. Çok enteresandır kardeşler. Şeytan dostlarını dostlarıyla korkutuyor. Demek ki Allah'tan garisiyle korkutan şeytandır. O yüzden bütün peygamberler kavimlerine şunu diyorlar. Siz beni Allah'tan garisiyle mi korkutuyorsunuz? Peygamberler insanları Allah'a davet ettiklerinde mesela Hazreti İbrahim'den örnek verelim. Nemrud'un bakanıydı Azer. Hazreti İbrahim'in babası. Hz. İbrahim Allah'a tapıyor, Allah'a davet ediyor. Ey babacığım diyor, sana gelmeyen ilim bana geldi. Bana o iki, diyor, kurtuluşa erenlerden olur. Ey babacığım, şeytan, rahman olan Allah Allah'a baş kalırdı. Ona itaat etme. Eğer ona itaat eden sana acı bir azap gelir diyor. O halde ben bile seni kurtaramam diyor. Subhanallah. İbrahim'in babası. Ne burada tapıyor ama İbrahim Aleyhisselam ise Hanif. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'a tapıyor. Biri put bakanı, biri Rahman'ın, Allah Celle'nin elçisi. Şimdi çok enteresandır. Ya İbrahim eğer bu sözünden, bu davetinden vazgeçmezsen seni taşlarım diyor. Ey babacığım Allah'tan gelen bir azaptan ben seni savunamam diyor, koruyamam. Rabbimden bana bir tufan gelirse onu nasıl savacaksın benden diyor. Bütün peygamberler de kavmlerine, kavmler onları tehdit ettiklerinde bu sözü söylemişler. Peki Allah'tan bize bir azap gelirse hanginiz bu azap bizden sağabilirsiniz? Yani siz bize diyorsunuz ki, eğer bu davete devam ederse bizden azap gelir, yakarız, kovarız, zarar veririz. Peygamberlere diyorlar ki, Allah beni cehenneme atarsa hanginiz koruyacak? Demek ki iki tane korku var. Bir dünya korkusu, iki ahiret korkusu. Hz. Musa'nın karşısındaki o büyücüler dahiydi. O gün büyücüler öyle demişlerdi. Firavun'a. Ey Firavun demişlerdi. Biz bugün Musa'ya galip gelirsek, bize ne vaat ediyorsun, bize ne teklif ediyorsun? Firavun demişti ki benim yanında mukarrabinlerden olacaksınız. Ne demek o mukarrab? Yani gözdelerden olacaksınız. Yani bakan, dekan, amir. Yani benim yakınlarında olacaksınız. Zengin olacaksınız. Danışmanlarım olacaksınız. Onlar hepsi değneklerini yere atınca sihir ip gibi, yılan gibi oynamaya başladı. Hazreti Musa bile bir an ürktü, korktu. Allah Teala diyor ki Ey Musa korkma. Bismillahirrahmanirrahim asanı yere at. Ve o asa onların hiçbir zaman göremeyecekleri şekilde bir ejderha olup o bütün sihir diye Meydanda olan ipleri yuttu. Bu defa büyücüler dediler ki vallahi biz büyünün daniskasını biliyoruz. Vallahi bu büyü değil. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Firavun hapışıp kaldı. Bu defa dedi ki benden izinsiz mi? ha? Yani benden bari izin alsaydınız demek istedi. Ama kibrine gene yeni düştü. Dedi ki eğer tövbe etmezseniz sizi çaprazlama keseceğim. Bakınız kardeşlerim Bacaklan, kol Sağlı solunu çaprazlama, hurma ağaçlarına asıldılar, çarmıha yerediler, elleri ayakları koparıldı ve bunlar bu şekilde kan kaybından ağaçlara asılarak bu şekilde işkence gördüler. Bir tanesi bu imtihanda geri dönmedi. O sahnede, meydanda Hazreti Musa'ya allah Teala'nın göstermiş olduğu mucizeye mucize olduğunu iman ettiler, büyü olmadığını anladılar, başka hiçbir bilgi yok. Sadece o sahnedeki o canavarı gördüler. Sihirlerin hepsini yuttu ve hepsi birden secdere kapandı. Hepsi, tümü, bütün büyücülerden bir tanesi geri durmadı. Allah'a sığınırız. Böyle bir imtihan bize gelir, hangi bir sağlam çıkarız? Ve onlar ne dediler biliyor musun kardeşler? Subhanallah. Onlar dediler ki: Ey Musa, işte ey firavun, bir de dünyada yapacağını yapabilirsin. Ama şuraya zarar veremez. Şuraya gücü yetmez. Yani imanımıza zarar veremez senin gücü yetmez. Dünya hayatında ayağımızı koparabilirsin, elimizi koparabilirsin, bize zarar verebilirsin, dünyamızı değiştirebilirsin. İnşallah umulur ki bu da bizim günahlarımıza kefaret olur. Ve Allah bizi bağışlar, yargılar dediler. Onlar bu azaba neden dayanlar? Cehenneme yakina iman ettiklerinden dolayı. Şimdi durup düşünmek gerekiyor. Dünya hayatında kulun ayacağı bacağın kopması mı yoksa ebedi cehennem azabı mı? Görüyor musunuz? İki tane korkulan her zaman insanlar karşı karşıya. Cehennem korkusu kalpte köks salınca dünyadaki bütün korkular basitleşiyor kardeşlerim. Bütün korkular. Hz. İbrahim'e de aynısını yaptı. Seni ateşe atacağız diyorlar. Hz. İbrahim zerre kadar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmedi. Cebrail aleyhisselam geldi. Allah beni görüyor dedi. Kafanı kaldı dedi bak İsrafil aleyhisselam göklerde dedi. Yağmuru yağdırsın. O da benim gibi dedi elçi dedi. Allah'tan dedi haber gelmedikçe dedi. Yardım gelmedikçe dedi ben sizden yardım istemem. Ve Allah'a sığındı. Hasbunallah ve nimel vekil Ve Allah yardımını indirdi kardeşler. Allah'ın gücü yarattığı ateşe, yarattığı suya, yarattığı bıçağa yetiyor kardeşler. Hz. Musa'yı ve kavmini su boğmadı. Hz. İbrahim'i ateş yakmadı. Hz. İsmail'i de bıçak kesmedi kardeşler. Aklın kanununda bıçağın kesmesi, sunun boğması, ateşin yakması var. Ama iman meselesindeyse kardeşlerim, ki inanıyorsanız en üstün sizsiniz diyor. Bıçağı yaratan da Allah'tır, ateşi yaratan da Allah'tır, suyu yaratan da Allah'tır ve Allah ateşe emretti. Ey ateş, İbrahim'e serin Hazreti İbrahim diyor ki bu ayet ateşe geldiğinde ben ateşin içinde üşümeye başladım diyor. Ve selam'a ayeti inmeseydi ben orada donacaktım diyor Buza dönecektim. Ve selam'a, ve selam ayeti inince diyor ben orada diyor maşit. Ve Allah'a en güzel kulluk ettiğim hayatım boyunca an o anda diyor. O sığınmanın içerisinde o keyfiyet. Evet kardeşlerim, bizden önceki insanlar, atamız İbrahim Aleyhisselam olsun, diğer peygamberler olsun, bu tevhidi gerçekleştirmişler. Ve onların arkalarındaki havariler olsun, yani sonradan iman edenler olsun, bir tanesi imtanda taviz ve filan vermemiş kardeşler. Şu anda şu ayetleri okuyacağız, arkasından hadisleri okuyacağız. İki sayfa kaldı, biteceğiz inşallah. Rabbim can kolayla dinlememizi nasip etsin. Bakalım, bizim korkumuz, tevhidimiz, bu ayet ve hadisler ışığında nerede kardeşler? Evet, Ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Ali İmran suresi 102 Tegabın suresi 16. ayetinde ise o halde gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun. Birinci ayete karışır. Allah'ın gücünü takayür ederek mahşer tümüyle Allah'ın avucu içindedir. Bu ayeti göklere sağ kolunda koltu altında durmuştur. Bu ayeti tefekkür ederek Allah'ın gücüne göre Allah'tan korkmak. İkinci ayet ise kendi gücümüz yettiğince Allah'tan korkmamızı hatırlatıyor. Üçüncü ayet ise kardeşlerim ey iman edenler Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin. Adil Sohbet içerisinde dedik ya Allah'tan korkanların sözleri doğrudur. Onlar ki sözü dinlerler en güzeline tabi olurlar ve onlar doğru söz söylerler. Dörüncü ayet ise kardeşlerim kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş kapısı açar. Çıkış yolu insan eder. Yaşamış olduğumuz dünya hayatındaki başımıza gelen imtihanlarda ne kadar çıkış kapısı bize açılmış o kadar Allah'tan korkuyoruz. Hani geçen dersleri hatırlayın. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Tevekkül de tevhidden alakalıydı. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona yeter. Bu da tevhidden alakalı. Ve yine derslerde bir şey daha geçmişti. Ayet-i Kerime'den Nuh Suresi'nde geliyordu. Allah'ın 10-12. ayetlerdi. Bir kavim gelip peygambere ee, Lokman ee, bir kavim gelip de Hasan-ı Basri'den dua istemişti. Çocuğu olmadığını, birileri ekinlerine helak olur, birilerinin yağmur yağmadığını, birilerinin sıkıntı imtihanla maruz kaldığını zikretmişlerdi. Hasan-ı Basri ise Nuh suresi 10-12. ayeti zikretmişti. Allah'tan korkun, ondan bağışlanma dileyin o ona tövbe edin. Allah gökten size yağmur indirsin, ekinlerinizi yeşersin, size hayırlı evlatlar versin ve dünyalık işlerinizde sizlere kolaylıklar ihsan etsin. Hasan-ı Basri diyor ki ben bu ayetin dışında bir şey yapmadım ki. Bakınız... Tövbe ederseniz, Allah'tan mağfiret dilerseniz, bağışkanma dilerseniz, Allah size gökten yağmur yağdırır, yerden otlarını bitirir. Şu andaki ot bitmeyi herkes kendi içine göre rızkının bereketlenmesi olarak algılayabilir. Evlat olmayanlara evlat verir. Dünyalık başına geldiği o sıkıntılarda, tıkanıklıklarda Allah onlara ummadık yerden kapılarını açar. Bir, tövbe. Nasuh tövbesi. iki tevekkül. Üç, Allah korkusu. Başımıza gelen dünyalık işlerimizde tıkandığımız yerde Allah'ın bize yardımı karışır bu ayette de Allah korkusuyla bağlantılı kardeşlerim. Ne kadar Allah'tan korkuyorsak Allah Azze ve Celle bize o kadar yardım ediyor. Bu da onun adaletindendir. Evet. Beşinci ayet ise kardeşlerim eğer Allah'tan korkarsan o size iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Şu anda kitap sünneti biz hangi aklımızdan anladık? Evet. Çok mu zekiyiz? Çok mu akıllıyız? Hayır. Bazen insan bazı cemaatlerin içerisindeki bazı hal hareketleri duyuyor. Onlara bile bazen hakikaten içinden acıyıp merhamet geliyor. Sonra duruyor düşünüyor bunlar niye anlamıyorlar. Ayeti koyuyor karşısına, hadisi koyuyor karşısına. Adam bakıyor sana. Ayet ve hadise de muhalefet ediyor. Benim hocam bunu görmedim mi diyor. Eğer o kişi gerçekten Allah'tan korkuyorsa Allah Azze ve Celle ona o ayeti, o hadisi anlayacak bir anlayış verecek. Allah kardeşim senden de benden de daha merhametli ve kullarına şah damarından daha yakın. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona doğru yanlıştan ayet edecek bir anlayış verir. Demek şu anda bizim kitap sünnet içerisindeki, şu sohbetlerdeki bize yapılan nasihat ortamlarındaki anlayışımız Allah korkusu mesabemiz kadar. Ölçüsü kadar kardeşlerim. Altıncısı Cenab-ı Hak eğer inanıyorsanız onlardan değil benden korkun diyor. Demek kişinin Allah korkusu diğer insanlardan korkmamasıyla bağlantılı. Ne kadar Allah'tan çok korkuyorsak mahlukattan korkumuz kardeşlerim o kadar az oluyor. Bu kaydedir. Kim yalnız Allah'tan korksa, korkarsa Allah mahlukataki bütün korkuları ondan kaldırır. Kim yalnız Allah'ı tevhid ölçüsünde severse Allah mahlukataki bütün sevgileri ondan alır. Ama kim Allah'tan korkmazsa kardeşlerim. Allah her şeyle onu korktur. Böcekle de korktur, sinekle de korktur. Kendi gölgesiyle dahi korktur Allah'ta onu. Ve bu da sünnetullah'tır. Hıf desen adam bayılır. Ama Allah'tan kork desen hiç tüyü kıpırdamazsın. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor Allah'ta olan. O münafıklar diyor düşman topluluğunu görünce diyor Allah'tan daha çok onlardan korkulardı. Onların kalplerine diyor ölüm baygınlığı düşmüştü. Onlar öblek topluluktu. Demek ki munafıklar öblekmiş. Neden? Allah'tan korkmadıkları için Allah ceza olarak mahlukattan korkutmuştu onları. Evet kardeşlerim. Maide suresi 40, Maide suresi 44. Sadece benden korkun ve insanlardan korkmayın. Benden korkun. Evet kardeşlerim. Kendisinden korkanları överek şöyle tasvip ediyor kardeşlerim. Dersin içinde diyor ki bakın Kendisinden korkanları ne şekilde tasvir ediyor? Onlar ki Rab'lerinin korkusundan tir, tir titrerler. Rabbim bize bu hali versin inşallah. Aman evet. Rab'lerinin ayetlerine inanırlar. Rab'lerine ortak koşmazlar. Verdiklerini Rab'lerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku ve ümit ile verirler. İşte hayır işlerinde yarışanlar da bunlardır diyor. Subhanallah. Bunlar toplum içerisinde diyor. Öne atılanlar da bunlardır. Müminûn suresi 57 ve 61. ayetler. Hazreti Ayşe annemiz bu ayeti ya Resulallah. <gülüyor> hani tit tit titleyenler, korkanlar diyor. İşki içtikleri, izne yaptıkları, hırsızlık yaptıkları için mi korkarlar diyor Hazreti Peygamber. Ey Sıddıkın kızı kesinlikle hayır diyor. Onlar diyor namaz kılar, onlar oruç tutar, onlar zekat verir. Onlar bu amellerin kabul oldu olmadı diye bu korkudan titrerler diyor. Bir insanda garanti varsa bu şey tanım ve O yüzden Bukhari'de geliyor kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu peygamasal selamından sonra Hazreti Kuzeyfe'ye gidiyor sır katibine Allah aşkına söyle ben münafıklar listesinde miyim? Sonra bir 30 tane sahabeye yetiştim. 30 da kendisinden ifaktan korkuyordu. Hadisleri diyor ki, onlar da belki zerre kadar ifak bile yoktu. Allah'tan en çok alimler korkar. Onlardaki bir korku neydi? Yunus suresi 62. ayetinde Rabbimiz ma'alem buyuruyor ki Allah dostlarına Allah'ın evliyalarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olacaklar. Bu dünya hayatında insan neden korkuyorsa mahşer günü ondan emin olacak. Bu dünya hayatında Allah'tan, onu cehenneminden, azabından korkuyorsa mahşer günü ondan emin. Cennetine ümit ediyorsa orası da ona nasip olacak. Ama korkmuyorlar kardeşlerim, o korkmadığı şeyler karşı karşıya gelecekler. Evet kardeşlerim, hadislere bakacak olursak Ebu Hürri'den geliyor bu hadis. Peygamber s.a.v'e sordular. Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar içerisinde en şerefli kimdir diye soruldu. Peygamber s.a.v şöyle zikretti. O Allah'ın Peygamberi Yusuf'tur. Ki Allah'ın Peygamberi Yakubun oludur. Yakub da İshak'ın, İshak da Allah'ın dostu Hazreti İbrahim'in dedi. Çocuğudur. Sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü biz bundan da sormuyoruz. Bu defa Allah Resulü s.a.v Onlara dedi ki, peki Arap kabilelerine mi soruyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyince, onlar evet dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, Cahaliyet devrinde önder olanlar İslam'a girdiklerinde de dini bilgileri kavramışlarsa onlar da önderlerdendir ki Hazreti Ömer bunlardan birisiydi. Cahaliye döneminde peygamber öldürmeye gidiyordu. İslam'la şereflenince peygamberin yanında görev aldığı, yaşadığı sürece de Peygamberi ve Allah'ın dinine hizmette bulundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kaydayı daha zikrediyor. Allah ininde en şerlerde kimse diyor. Allah'tan en çok korkan kimsedir kardeşlerim. Evet. Allah sizi dünyada hükümlen kılacak. Nasıl hareket ettiğinize bakacak. Binan Ali dünyanın fitnelerinden korkun, korunun çünkü diyor. Sizden önceki İsrail oğulları içerisinde ilk fitne diyor kadından dolayı başladı. Ve benim ümmetim için diyor kardeşlerim havalar ısınmaya başlıyor. Yaz ayı geliyor. Özellikle gençlerimize duyurulur. Rabbim gözlerimizin şerrinden bizleri korusun. Çünkü kadının fitnesinden Allah'a sığınmak lazım. Fitnelerin şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Bu ümmet içerisinde Allah Resul ki ümmetim için en büyük fitne kadındır. Ve savaşların birçoğu, fitnelerin birçoğu ilk kadınlardan dolayı başlamıştır. Evet. Üçüncü hadis ise Peygamber S.A.T.A. diyor ki Allah'ım ben senden hidayet, takva, iffet ve gönül zengini isterim. Dörüncü hadis ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu her kim bir şey yapmak veya yapmamak için yemin ederse sonra dedi o daha takvalı olduğu gördüğü şeye dönerse o takvalı olduğu şeyi yapsın. Yani Hz. Ebeki Sıdık dedi misafirlerin içerisindeyken nafile oruç tutmuştu ben yemin etti ben vallahi yemeyeceğim dedi onlar da biz yemeyeceğiz dediler. Bu da Sıdık durdu düşündü ve dedi ki Buhari'de geliyor bu rivayet beni şeytan kandır dedi. Allah varım öyle hatırlıyorum Buhari'de olduğunu hatırlıyorum ama sayı olduğunu kesin net biliyorum. Beni şeytan kandırdı ve orucunu açıp yemeye başladı. Demek ki kim bir şey kara verirse ama onundan daha takvalı, daha hayli bir şey görürse burada istiyor ki ona dönsün. Beşik'in hadisle kardeşlerim Ebu Umam'a anlatıyor. Ve şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kutlu ira ettikten sonra insanlara dedi ki ey insanlar Allah'tan korku. İçinizde Allah'tan korkmak kadar akıl için tedbir verici bir şey yoktur. Tedbir gibi akıl, tedbir gibi akıl ve tedbir gibi akıl yoktur. Rabbim bizleri Peki tedbir nedir diye sorduklarında mı? Bundan sonraki hayata hazırlanmaktır. Bundan sonraki aleme hazırlık yapmaktır buyurdu. Subhanallah kallamu ve bihamdik eşhadu an la ilahe illa ente estağfirüke ve etubilek.